Bölüm 292. Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzeme yasağı. Hadis 1633. İbn Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, hal ve hareketle kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etmiş, Allah'ın rahmetinden uzak olmaları için beddua etmiştir. Buhari'nin başka bir rivayetinde de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet etti denilmektedir. Hadis 1634. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadın gibi giyinen erkeklere ve erkek kıyafetine giren kadınlara lanet etti. Hadis 1635. Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennemlik olan iki grup insan vardır ki bunları henüz dünyada görmedim. Bir grup sığır kuyrukları gibi, kırbaç, coplarla yani değişik işkence vasıtalarıyla insanları döverler. Diğeri ise, Giyinmiş oldukları halde çıplak görünen ve diğer kadınları da kendileri gibi olmaya teşvik edenler. Bunların başları içerisine doldurdukları yabancı saç ve kabartma malzemeleriyle deve hörgücü gibidir. Bunlar başları içerisine doldurdukları yabancı saç ve kabartma malzemeleriyle deve hörgücü gibidir. Bunlar ne cennete girerler, ne de uzak mesafeden kokusunu duyabilirler.